Değerli Kardeşlerim, Yüce Rabbimiz Fatiha Suresinde ilk olarak Bismillahirrahmanirrahim ayetiyle sureye başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim tabi bunun da açıklaması uzun sürecek ama özet geçeceğimi söylemiştim. Ne demek? Kısaca Hatırlatmış olalım. Bismillahi. Allah'ın adı ile başların Ar-Rahman, Ar-Rahim Rahman ve Rahim de Allah'ın sıfatlarındandır. Ve Allah'ın isimlerindendir. Unutmayalım ki Allah'ın isimleri aynı zamanda Allah'ın sıfatlarını bize anlatan isimlerdir. Her isimde Allah'ın vasfı söz konusudur. Her isimde Allah bir sıfat ile veya sıfatlar dizisiyle muttasıf olmaktadır, sıfatlanmaktadır. Ar-Rahman, Ar-Rahman ve Ar-Rahim. Her ikisi de aynı kelimeden türemiş, rahime kelimesinden, fiilinden türemiştir. Rahime ne demek? Korumak demek, merhamet etmek demek. Ee, kollamak demek, rahime acımak demek, şefkat göstermek demek. Al Rahman, var Rahim. Al Rahman çok şefkat gösteren demek, çok çok şefkat gösteren, çok merhamet eden, bağışlaması çok olan, esirgemesi çok olan, koruması kollaması çok olan, şefkati merhameti çok olan. Afiyeti çok olan demek. Peki Errahim o da aynı. Ama Errahim Rahman sıfatına göre. Rahman ismine göre. Daha ince, daha özel, daha derin bir merhameti, bir şefkati, bir e, kollamayı, esirgemeyi, bir merhameti İçeren manası vardır. O yüzden değerli kardeşlerim, Müfessirlerimizin çoğu, Rahman sıfatıyla, Yüce Rabbimizin, Dünyada ve ahirette, Tecelli ettiğini, Rahman sıfatıyla, Yüce Rabbimizin, Dünyadaki, Mü'min, kafir, Müşrik, Ne türden olursa olsun, Her beşere, Rızık verdiğini ve her beşere bir ömür, bir vakit tövbetmesi için kendine gelmesi için bir vakit verdiğini, bir ecel tayin ettiğini, onları belli bir müddete ve zamana kadar bekletmek suretiyle belki tövbe ederler düşüncesiyle, belki kendilerine gelirler düşüncesiyle onları daima e, belli bir zamana kadar e, beklettiğini ve işte bütün bunların Rahman sıfatının içinde olduğunu ifade etmişler. Karşı taraftan Rahim sıfatıyla Yüce Rabbimizin özel bir rahmeti, özel bir merhameti, özel bir şefkati, özel bir affı ve merhameti söz konusu olduğunu ve bu özel merhametin, özel şefkatin, özel sevginin, özel bağışlamanın, özel afiyetin Sadece ahirette mümin kullarına has olduğunu ifade etmişlerdir. Tabii ki bu %100 olarak böyledir manasında bir iddialı söz değildir. Sadece alimler tevil yoluyla, tefsir yoluyla, açıklama yoluyla bu tür açılımlara, yaklaşımlara, sezimlemelere yönelmişlerdir. Ama bunlar yüzde yüz böyle olacaktır, böyledir demek değildir. Allahu Teala burada Rahman ve Rahim sıfatlarını zikrederek, Onun Rahman ismiyle bir şekilde merhametli, şefkatli olduğunu dile getirirken, Rahim şekliyle Rahman olduğu olduğuyla yetinmedi, Rahmandığıyla yetinmedi, daha da merhamet Rahmanlığının daha etkili halde devam ettiği bir e, süreci, bir e, durumu ortaya koymak için ikinci olarak Rahim ismiyle de kendisini muttasıf kıldığını e, anlamak mümkündür değerli kardeşlerim. Öyleyse şöyle e, toplu olarak bir mana vermeye çalışırsak Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile başlarım. Ne demek Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile başlarım? Bugün maalesef değerli kardeşlerim insanlarımızın birçoğu Bismillahirrahmanirrahim diyor ama bunun ne manaya geldiğini bilmiyor. Bundan neyi kastettiğini bilmiyor. Değerli kardeşlerim, Bismillahirrahmanirrahim demek tevhidin esasıdır. Tevhidin temelidir. Tevhidin temeli Bismillahirrahmanirrahimdir. Çünkü Bismillahirrahmanirrahim demek, Ya Rabbi senin isminle düşünüyorum. Ya Rabbi senin isminle başlıyorum. Düşünmeye senin isminle başlarım. Anlamaya senin isminle başlarım. Akletmeye senin isminle başlarım. Karar vermeye senin isminle başlarım. Ya Rabbi. işime senin iş, isminle başlarım. Ya Rabbi. Yani sen düşüncemde, işimde, aşımda, gezmemde, tozmamda, dinlenmemde, çalışmamda, arkadaşlık ilişkilerimde, komşuluk ilişkilerimde, insanlık ilişkilerimde. Ya Rabbi. Sen yegane otoritesin. Ya Rabbi senin vizen olmadan ben bir şey yapmam. Senin vizen olmadan ben bir adım atmam. Senin vizen olmadan, senin olurun olmadan, olur imzan olmadan, rızan olmadan ben hiçbir şey yapmam ya Rabbi demektir bu. Bismillah yani o yüzden diyorum tevhidin temelidir. İnancın temeli Bismillahirrahmanirrahim'dir. Çünkü değerli kardeşlerim, insanın işi sadece elinden, kolundan, ayağından sağdır olan işler değildir. Bir de kalbi işler vardır. İşte düşüncedir onlarda. İnanç, inanç işi kalbi bir iştir. Sevme işi kalbi bir iştir. Buz etme işi kalbi bir iştir. Öyleyse, Bismillahirrahmanirrahim derken, kalbi işlerinize başlarken de Allah'ın adını An, anıyorsunuz demektir. Kalbi işlere başlarken, sadece bedeni değil, kalbi işlerde, düşüncelerde, tefekkürde, izanda, her şeyde, merhamette, bismillah, sevgide, bismillah. Allah'ın adıyla sevmek demek, Allah'ın sev dediğini sevmek demek. Allah'ın adıyla buz etmek demek, Allah'ın buğz et, sevmediğini sevmemekle ondan buz etmek demek. İşte o yüzden tevhidin esasıdır. Bismillahirrahmanirrahim. O yüzden işin başıdır. Kur'an'ın ilk ayeti, Kur'an'ın ilk ayeti olması bize bir mesaj veriyor. Ey insan, sen her işinin başına Allah'ı koyarsan o zaman Allah... Rahman ve Rahim olarak sana gelecek. Sen her işinin başına beni koymazsan, Rahman ve Rahim isimleriyle, sıfatlarıyla Allah sana gelmez. allah Teala adı tabunu söylüyor. Bismillah de ki, her işinde, kalbi işinde, işlerinde, bedeni işlerinde, niyetlerinde, her konuda, Bismillah de, Allah var de, Allah için yap, Allah için sev, Allah için buzet et ki o zaman Allah rahman olarak senin yanında olsun. Ahiretinde rahim olarak, aşırı derecede merhametli olarak, bağışlayıcı olarak senin yanında bulunsun. Sana yardım etsin, sana merhamet etsin, seni sevsin, seni sevdirsin, seni razı etsin. İşte... Değerli kardeşlerim, Bismillah demek büyük bir şeref. Bismillah demek, Bismillahirrahmanirrahim demek, ben Müslümanım demek, ben Müslümanca amel ederim, ben Müslümanca düşünürüm, Müslümanca bir e, aksiyona sahibim, Müslümanca bir görüntüye sahibim, Müslümanca bir duruma, konuma sahibim, Müslümanca bir düşünceye sahibim. Ben Müslümanım. Ben Allah'ın adını anarak onun yanında olduğumu ve şeytanın ve dostlarının karşısında düşman olduğumu beyan etmek isterim diyoruz aslında. O yüzden sanmayın ki bu mesele öyle basit bir meseledir. Bismillahirrahmanirrahim demek her işin başıdır. İnancın başıdır. İnsanlığın başıdır. Mümin olmanın başıdır. Mümince hareket etmenin, mümince düşünmenin başıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Tevhidi esas kılmaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Cennete talip olmaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın azabından, cehennem azabından, vesair, dünya ve ahiret azaplarından Allah'a sığınmaktır. Rahman derken, Merhamet et ya Rabbi, sen rahmansın, ben de senin rahmanlığına muhtacım. Rahim derken, merhamet et ya Rabbi, sen rahimsin, ben de senin merhametine muhtacım demek istiyoruz. Bunların farkında mıyız? Allah'a sığındığımızın farkında mıyız? Zaten istiaz ederken, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم Oraya baktığınızda bir sığınma var, bir kaçınma var. Eûzu. Sığınırım ya Rabbi. Sığınırım. Eûzu sığınırım. Eûzu billahi. Allah'a sığınırım. Mine şeytan. Şeytandan Allah'a sığınırım. Errecim. Kötü iş yapıp da kovulmayı hak eden. Alçak, taşlanmış, irdelenmiş, atılmış Yerilmiş, kötü görülmüş, hor görülmüş, kovulmuş, yapmış olduğu yanlışlıktan dolayı huzurdan kovulmuş, atılmış ve taşlanmayı hak etmiş. Ve bugün zürriyetinin yıldızlarla taşlandığı bir efendim iblisin şevrinden ya Rabbi sana sığınıyorum diyorsun. Sonra Bismillahirrahmanirrahim sığındıktan sonra Allah'a, Allah'ın rahmetine, Allah'ın merhametine rahmanlığına ve rahim oluşuna sığındıktan sonra bunu telaffuz ederek kalbi ve lafzi olarak söylüyorsun. Diyorsun ki Ya Rabbi şeytandan sana sığındım ve diyorum ki şimdi, şimdi yapacak olduğum işlerde Yapacak olduğum düşüncede, ameli işlerimde, kalbi işlerimde. Ya Rabbi artık senin mührünü olmadan, senin vizen olmadan hareket etmeyeceğime dair sana söz veriyorum. Ya Rabbi, Bismillah, Bismillah mührünü, damgasını, Allah'ın vizesini her işimde bundan sonra isteyeceğim ve o vize olmadan iş yapmayacağım diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim bu. O yüzden değerli kardeşlerim işte bu güzel e, besmeleyi söylerken ne dediğimizin biraz farkında olmamız lazım ki iş aslına ulaşsın. Hedefine ulaşsın. Atmış olduğumuz ok hedefine ulaşsın. Bir şeyler olsun. Kalpte bir hareket olsun. Yüce Rabbimiz de gerçekten Kalbi, en içten, en derunî duygularla, en samimi niyetlerle bunu söylediğimizi bilsin ve işte sığınmasına, sığınağına, rahmanlığına, rahimliğine, merhametine bizi de kabul etsin. Değerli kardeşlerim, bu sığınmak çok önemlidir. Sen Rab, Rab, Rabbine, Rahmana, Rahim olan Allah'a sığındığında, Allahu Teala birçok konuda, birçok fitnede, birçok ayağının kaydığı noktalarda seni koruyacak, yanında olacak. Sendirildiğin zaman kalk kulum, nimdik dur diyecek. Şeytanın destillerine kanmaya başladığında, biraz şeytanın dostlarına meylettiğinde, dünyeviliğe ettiğinde kulum, kendine gel. Senin istediğin o değil. Kendine gel kulum diyecek. İşte değerli kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim derken bunlar meydana geliyor. Euzubillahi racim derken bunlar meydana geliyor farkında mıyız? Rabbimizi, Rabbimize sığınıyoruz. Rabbimize, Rabbimizi bir korunak, bir sığınma olarak Düşünüp belirliyoruz. Ve sana teslimim ya Rabbi. Ya Rabbi sen beni koru. Ya Rabbi ayağım ne zaman kaysa sen beni düzelt. Ayağa kaldır. Ya Rabbi sıratı müstakiminde ayaklarımızı sabit kıl. Ya Rabbi her zaman sığınak sensin. Ya Rabbi ne zaman düşmanın eline düşsem, ne zaman nefsimin kölesi olsam, ne zaman nefsim beni eline alıp uçsuz bucaksız derin vadilere atsa, Ya Rabbi ben sana güvendim. Ya Rabbi senin rahmanlığına güvendim. Senin rahim oluşuna güvendim. Ya Rabbi rahman ve rahim sıfatlarında, Ya Rabbi sen bize merhamet eyle demektir. Bismillahirrahmanirrahim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Budur. Ardından gelen eee Bismillahirrahmanirrahim Şeytandan uzaklaşıp Allah'a gelmenin sözüdür. Şeytandan ve şeytanilikten uzaklaşıp Rahman'a Rahim olana sığınmanın, ona gelmenin sadece ve sadece onun vize verdiği, izin verdiği, razı olduğu işlerde hayat sürme e, niyetini arz etmenin ifadesidir. Sözlü ve kalbi ifadesidir. Sanıyorum e, Bismillah konusunda e, bu kadar yetenelim. Bu kadarla yetenelim. Ve ikinci ayetimize başlayalım. İkinci ayetimizde Yüce Rabbimiz bize öğretmenlik yapıyor. Yüce Rabbimiz birinci ayette de yapmış olduğu öğreticiliğini ikinci ayette ve diğer ayetlerde de sürdürüyor. Bakınız. Elhamdu rabbil 'alamin, Hamd övgü sena lillah Allah'ın hakkıdır. Allah için olmalıdır. Çünkü her şeyi yoktan var eden o değil mi? Sen yoktan var eden, nimetlenmiş olduğun bütün nimetleri yoktan var edip hizmetine sunan o değil mi? Bütün varlık alemi varlığını ona borçlu değil mi? Bütün doyanlar, rızıklananlar, doymalarını ve rızıklanmalarını, sıhhatlerini, afiyetlerini, almış oldukları nefesleri, atmış oldukları bütün nimetleri ona borçlu değiller mi? Ona borçlular. Öyleyse teşekkür kime olması lazım? Yalancılara mı? Yalancı e, ortaklara mı? Allah'a şirk koştuğumuz canlı cansız, beceriksiz, hiçbir şeyden anlamayan kendisine bile bir e, faydayı vermekten aciz ama maalesef ve maalesef korkunç bir zeka ile ona ortak koşmuş olduğumuz, şirk koşmuş olduğumuz bir takım putlara mı hand? Hayır asla. Kella. Nasıl olur da seni yoktan var eden Allah var iken, nasıl olur da bütün alemi yoktan var edip, yaratan ve bütün beşeriyeti Yoktan var edip, yaratıp, rızıklandıran, terbiye eden, koruyan Allah var iken Allah'ın yaratmış olduğu basit bir kula her şeyi boşlu olduğunu düşünebilecek kadar aciz, garip, gureba, güruhça bir düşünce içerisinde olabilirsin. Olanlara söylüyorum değerli kardeşlerim. Var mı? Varlığımızı sana borçluyuz diyor bazı insanlar değil mi? Bir beşere varlığımızı sana borçluyuz diyor. Sen olmasaydın biz olmaz olmazdık diyor. Haşa ve kella. Bu ne büyük bir abes? Bu ne büyük bir yanlışlık? Bu ne büyük bir şirk? Bu ne büyük bir garip'lik? Değerli kardeşlerim. Allah var iken hamdı, senayı, övgüyü, teşekkürü Başkalarına nasıl yönlendirebiliriz? Elhamdülillah, hamd, hamd, övgü, sena, teşekkür, teşekkür duygusu. Allah içindir, Allah. Allah için olmalıdır. Ey kulum, anla ve bil, yanlışa düşme. Allah bunu söylüyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah, Rabbil alemin, Rabbil alemin, neden elhamdülillah, neden hamd sadece Allah'adır, neden Allah sadece hamd övgüyü, senayı, teşekkürü hak edendir, çünkü o Rabbil alemin'dir. Elhamdülillah, Rabbil alemin, Rabbil alemin, bütün alemlerin yaratıcısı, Yoktan var edeni, terbiye edeni, rızıklandıranı, afiyet sunanı, rızık sunanı, yaradanı, yaşatanı, odur. O olduğu için, o olduğu için, ey yaratılanlar, ey varlığını Allah'a borçlu olanlar, Terbiyesini, rızıklanmasını yaşamasını nefesini havasını suyunu her şeyini Allah'a borçlu olanlar yanlış yerlere gidip de teşekkür etmeyin Allah'a teşekkür edin Allah'a hamd edin Allah'tan geldiğini bilin başka yerlere gitmeyin saçmalamayın kendinize gelin hamd onadır hamdın sahibi odur. Hamdın yönü onun, O'dur. Hamd edecekseniz O'na etmeniz lazım. Şükür edecekseniz O'na etmeniz lazım. O'na borçlusunuz. O'na borçluyuz. Öyleyse değerli kardeşlerim işte şu güzel kelimeleri söylerken ne dediğimizin farkına varalım. Elhamdülillahi Rabbil alemin Hamd sadece alemleri yoktan var eden ve onları kendisine yar eden ve bütün alemleri yaşatan, rızıklandıran, kollayan, yöneten Allah içindir. Ve öyle olmalıdır. Ve öyle olacaktır. Başkalarına gitmeyin. Başkalarına teşekkür etmeyin. Allah'a teşekkür edin. Çünkü o her şeyi yaratan, rızıklandıran, yaşatan, veren, alan O'dur. O rahmetin sahibi O'dur. O merhametin sahibi O'dur. O yüzden diyoruz ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ne güzel bir söz. Ne güzel bir teşekkür Ne güzel bir hamd Yüce Rabbimiz ne güzel bize öğretiyor Öyleyse namazlarımızda Bunu derken Euzü billahi minneşşeytanirracim Aşlanmış kovulmuş şeytanın şerrinden Sana sığınırım ya Rabbi Derken Ne dediğimizin farkına vuralım Ardından Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan, bağışlaması bol olan, rahmeti bol olan, bağışlamayı ve rahmet etmeyi, esirgemeyi çok seven, çok şefkatli olan, Rabbimin adı ile başlıyorum. Başlıyorum. Demenin ne manaya geldiğini iyice idrak edelim. Ardından, namazlarımızda okurken Fatiha suresinin ikinci ayetini Elhamdülillahi Rabbil alemin bütün benliğimize damarlarımıza bütün yüreğimizin en derin noktasına kadar bu manaların o derinliğini, derinliğini, güzelliğini hissedelim. Budur ya kulluk budur. Değerli kardeşlerim kulluk budur işte. Hissetmek Hissetmektir Allah'ın ihtiyacı yok Hissedilmeden söylemiş olduğumuz Sözlere ihtiyacı yok Kalbi olmadan Yürekten olmadan ihlaslı olmadan Sadece ve sadece onun rızası için Yapılmadan yapılan Amellere onun ihtiyacı yok Sözlere onun ihtiyacı yok O zikirlere onun ihtiyacı yok Kalbi olacak İhlasla inançla ona teveccüh edecek, ona tevcih buyurulacak ameller ihlasla, güzel niyetlerle, samimi niyetlerle, sevgiyle, aşkla ona yönelecek insan ardından öylece diyecek Elhamdülillahi Rabbil Alemin işte o zaman gerçekten Allah'a hamd etmiş olur o insan. Yoksa kuru laflarla kuru laflarla hamd olmaz. Kuru laflarla Düşüncesizce, idraksizce ağzımızdan dökülen kelimeler asla hamd değildir. Asla besmele değildir. Asla sığınma istiade değildir. Bunun farkında varalım. Gerçeklerin farkına varalım değerli kardeşlerim. Yürekten yaşayalım. Yürekten yaşayalım. Yürekten yaşarsak işte o zaman gerçekten yapmış oluruz bir işi. Çünkü Yüce Rabbimiz bizim görüntümüze bakmıyor. Ayette buyurduğu gibi Yüce Rabbimiz bizim kalbimize bakıyor. Yüreğimize bakıyor. Bunu derken bazı münafıklar kalbin temiz olsun yeter. Allah kalbe bakıyor diye bu ayeti algılıyorlar. Ondan sonra da her türlü melaneti işliyorlar. Alçakça. Haşa. Onu demek istemiyoruz. Onu asla demek istemiyoruz. Ne demek istediğimiz gayet açık. Peki, üçüncü ayette ne diyor Rabbimiz? er rahim O Allah ki Rahmandır, Rahimdir. Bağışlamayı, affetmeyi, merhamet etmeyi, esirgemeyi sever, çokça yapar yapmak ister. Errahim çok çok merhametlidir. Bakınız birinci ayette Rahman ve Rahim sıfatları geçti. Üçüncü ayette de Rahman ve Rahim sıfatları, isimleri geçiyor. Ben niye sıfat diyorum değerli kardeşlerim? Biraz önce bir şey söylemiştim. Dedim ki Allah'ın her isminde O'nun Sıfatları gizlidir. Her isim başka başka sıfatlara işaret eder. O yüzden böyle söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani bu bir dil sürçmesi falan değil. Peki, rahmen ve rahim konu olması konusunda açıklamalar yaptık. O yüzden geçiyorum. Mâleki değil. Malikiyevimid değil. O Allah, din gününün malikidir, sahibidir. Din gününün malikidir, sahibidir. Din günü ne demek değerli kardeşlerim? Din günü hesap günüdür. Din günü büyük mahkemenin kurulacağı gündür. Din günü dindar olanlarla dindar olmayanların ayrılacağı gündür. Din günü, Allah'ın dinini kabul edenlerle, Allah'ın dinini alay konusu edenlerin birbirinden ayrılacağı, Allah'ın insanların kendi aralarında ihtilafa düştükleri noktalarda Allah'ın hükmünü vereceği gündür din günü. Din günü, Allah'ın hükmünü vereceği gündür. Din günü cennetliklerin ve cehennemliklerin birbirinden ayrılacağı gündür. Din günü sağdakilerle soldakilerin birbirinden ayrılacağı gündür. Din günü iyilerle kötülerin birbirinden ayrılacağı gündür. Din günü gafirlerle muttakilerin birbirinden ayrılacağı gündür. Din günü Üzülenlerle, sevinenlerin birbirinden ayrılacağı gündür. Din günü, kendisine verilen kötü müjdeden dolayı yüzü kas katı, üzüntüden paramparça kesilenlerle, kendilerine verilen cennet müjdesiyle yüzleri ay parçası gibi güleç olanların birbirinden ayrılacakları gündür. Din günü, ebedi olarak sevinenlerle, ebedi olarak üzüntüde, Şekada, şakavette, Sıkıntıda, ezada, cefada Kalacakların, Kalacak olanların Birbirlerinden Ayrılacakları gündür. Din günü Allah'ın Rahim isminin tecelli edeceği Gündür. Allah'ın Rahmete, merhamete Erdirdikleriyle Allah'ın gazap ettiği Gazap edeceği ve azap edeceği insanların birbirinden ayrılacakları gündür. Allah'ın hakim olduğu gündür. Limenil mulkul yawm Bugün mülk kime aittir? Ey insanlar! Ey fekalin insanlar ve cinler! Limenil mulkul yawm Lillahil vahidil kahhar Tek olarak her şeyi kendi gücüne Gücüyle kontrol altına alan Kahrettirici Büyük bir güce sahip olan Allah'ın Günüdür o gün Allah'ın Mülkünün Tek ve yegane Mülk olduğu Allah'ın hükmünün tek ve yegane Hüküm olduğu Allah'ın hükmünün Hakimliğinin hakimiyetinin Tek ve yegane Hüküm, hakimlik ve güç olduğu, otorite olduğu o gündür. İşte Allah o günün sahibidir. Allah bütün günlerin sahibidir ama özellikle o günün sahibidir. Yani ey torpil arayanlar, ey bir sığınak arayanlar. Allah'tan başka torpil edecek de yok. Allah'tan başka fayda verecek de yok. Allah'tan başka sığınacak... Bir makamda yok. O gün sadece o var. Mülk sahibi o. Melik-i muluk o. Öyleyse o gün Allah'ın Rahim isminin kendisine tecelli edeceği veya Rahman isminin kendisinde tecelli edeceği insanlardan olmak istiyorsak işte hamd edeceğiz. Rabbül Alemine hamd edeceğiz. Onun din gününün sahibi olduğunu bileceğiz, bizim sahibimiz olduğunu bileceğiz ve ona göre davranacağız ki Allahu Teala o gün yılganı kral olarak, yegane Malik ve Melik olarak insanlar arasında hükmettiğinde biz sevinen insanlardan olalım, ashabul Yemin olalım, Sağdakilerden olalım cennete girenlerden olalım. Değerli kardeşlerim, yaklaşık 33-34 dakikadır da e, Yüce Rabbimizin bu güzel ayetlerini anlamaya çalışıyoruz hep beraber. Sanıyorum fazlası e, faydalı da olmaz. İnsanların dinleme kapasiteleri de belli bir yere kadardır. O yüzden inşallah Allah ömür verirse e, diğer ayetimizi 5. ayeti Biraz daha önemli, biraz daha dünya günümüzle ilgili, güncel meselelerle ilgili bir ayet olduğu için o ayeti inşallah cumartesiye bırakalım. Allah ömür verirse cumartesi günü Fatiha suresinin 5. ayetinden sonuna kadar. Siz değerli kardeşlerim ile burada hep beraber tedarüz, tedakür edeceğiz, tedebbür edeceğiz aramızda anlamaya çalışacağız inşallah Teala. Ee, i̇nşallah o güzellikleri yaşamaya da Yüce Rabbimiz bizleri muvaffak kılar. Ee, sohbetimin sonunda ee, Yüce Rabbimizin melik Muluk olduğu, Malik-i Din olduğu, Din gününün yegane sahibi olduğu o günde Rahman ve Rahim sıfatlarıyla, isimleriyle bizleri esirgemesini, bizleri bağışlamasını, bizleri cennetinde ebediyen razı olup sevdiği kullarından kılmasını Cenab-ı Rabbimizden niyaz ediyorum. Allah e, cümlenizden razı olsun. Allah niyetlerimizi e, ihlaslı kılsın, amellerimizi makbul kılsın. Allahu Teala daha nice nice e, bu ilim halkalarına katılmayı bizlere nasip eylesin. Bu ahru dawana elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu alâ nebiyinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn.